Bunu gelecek derse bırakalım. Dersimizin devamında sahabe ahlakına dönüyoruz. Geçen hafta şu işlediğimiz konu işte sahabe-i kiramın birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerektiği iştilafa düşmeden, tefrikaya düşmeden parçalanmamanın gerekliliği ve tek bir cemaat olma. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve ümmetinden ayrılmaması, ayrılmamaları gerektiğini ne yaptık, onu işlemiştik ve bunun çok önemli bir haslet olduğu, günümüz Müslümanlarına da çok önemli gereken bir durum olduğunu işlemiştik. Bugün de inşallah yine onların onlara ait, onların müttasif oldukları güzel sıfatlardan bir tanesi olan günah işledikleri zaman, Allah'a isyan ettikleri zaman, hata ve yanlışa düştükleri zaman, hemen tövbe etmeleri, hemen Allah'a rücu etmeleri, Allah'a dönüş yapmaları sıfatını işleyeceğiz. Sekizinci önemli sıfatları da, Allah'a isyan ettikleri zaman, günah işledikleri zaman, hata kusu işledikleri zaman, bunun sürekli devam etmeyişi ve bir süre sonra hemen Allah'ı hatırlayıp yanlış yaptıklarını idrak etip o gafletten kurtulup Allah'a dönüş yaptıklarını tövbe ettiklerini sahabenin hayatında görüyoruz. Bu gerçekten çok çok önemli bir özelliktir. Müslümanın, müminin önemli bir sıfatıdır. Mümin kişi günahlarda ısrar etmez. Sürekli sürekli yapmaz o haramı, o isyanı. Niye? Çünkü Müminin kalbi Allah'a bağlıdır. Allah'a asılıdır. Ve yapmış olduğu bir şeyin yanlışını her zaman idrak eder. Ufak da olsa, küçük de olsa isyan ettiği zaman aslen kime isyan ettiğini çok iyi bilir. Hani bazı ulema denler, şöyle derler günahın büyüklüğüne bakmayın. İşte, i̇şte bu günah büyük günahtır. Bu küçük küçük günahtır. Böyle taksimata bakmayın diyor. Aslen siz kime isyan ettiğinize bakın. Küçük de olsa, büyük de olsa aslen sen kime isyan ediyorsun? Kime baş kaldırıyorsun? Kime muhalefet ediyorsun? Bu noktada küçük de olsa, büyük de olsa insan isyan ettiği zaman aslen Allah'a isyan etmiş oluyor. Ve Allah'a isyan etmek ne demek? Kişinin helakı demektir. Allah'ın gazabına düşer olmak demektir. O en sevdiğimiz Allah, o en değer verdiğimiz Allah'a baş kaldırma demektir. O zaman günahın küçüklüğüne büyüklüğüne bakmaz mümin. Kime isyan ettiğine bakar ve ne yapar? Böyle bir gaflet, böyle bir hata sudur ettiği zaman müminden, harama düştüğü zaman, günah işlediği zaman onun önemli bir sıfatı da o haramlarda ısrar etmeyişi ve kısa bir süre sonra hemen Allah'a dönüşürür. Ve sahabenin hayatında da bunu böyle görüyoruz. Münafığın hasletli özelliği Ve kafirin özelliği günahta ısrar etmesi. O günah üzere sürekli devam etmesi, hayatı boyunca hayatını böyle devam ettirmesi. Ama mümin için böyle bir şey söz konusu değildir. Sahabe-i kiramın hayatında bunu birkaç örnekle örneklendirebiliriz, görebiliriz. Örneğin mesela Maiz. Maiz'in kıssası vardır. Yani bu Maiz denen sahabe zina yapmıştır. böyle bir gaflete düşmüştür. Ya sahabe zina edebilir mi? Böyle büyük bir günah işleyebilir mi? Evet, sahabe-i kiram da olsa, bunlar peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş olsalar dahi, onunla beraber yaşamış olsalar dahi, bunlar da insandır, bunlar da beşerdir ve sahabe-i kiramdan da sudur edebilir. Onlar da haram işleyebilirler, büyük günaha da düşebilirler. Sahabe-i kiram arasında içki içenler de olmuş, zina edenler de olmuş haramlara düşenler olmuş fakat sahabenin çok önemli bir özelliği bunu sürekli sürekli yapmamışlar ölene kadar devam ettirmemişler bunu bakıyorsunuz kısa bir müddet sonra terk etmişler tövbe etmişler Allah'a rücu etmişler İşte onlardan bir tanesi de maizdir ve kendisi zinaya düştükten sonra pişman oluyor çok üzülüyor, ağlıyor ben böyle bir hataya nasıl düştüm diyor Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Ya Rasulullah diyor, ben çok büyük bir günah işledim diyor, ben zina ettim diyor, beni temizle diyor. Düşünün yani yapmış olduğu günahı, yani çekinmeden ben ahirete bırakmayayım diyor. Dünyada cezasını çekeyim ki ahirete kalmasın. Hazreti Resulullah geliyor, aleyhissalatü vesselam ve temizlenmesini istiyor. Ya Rasulullah diyor, ben zina ettim diyor, beni temizle diyor. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette ondan yüz çeviriyor. Yüzünü bu tarafa sola doğru çevirince bu sefer sol taraftan geliyor ya Resulullah diyor. Ben zinaya düştüm diyor. Beni temizle. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine yüz, yüzünü çeviriyor. Bu sefer bir daha sağ tarafına dönüyor yine geliyor. Ya Resulullah diyor. Ben zina yaptım diyor. Beni temizle diyor bu günahımdan. Ve dört kere aynı şeyi itiraf ediyor. Bu kadar hırslı. Daha sonra Peygamber Efendimiz sana Ya maiz diyor. Sen ne, de, ne dediğini biliyor musun diyor. Sen de bir delilik var mı diyor. Ya Rasulullah hayır diyor. Ben çok akıllıyım diyor. Ya maiz diyor. Hani sen belki umulur ki sen belki dokunmuşsundur. Yani zina düşmemişsindir. Hani belki öptün ve dokundun buna benzer. Hayır ya Rasulullah ben bir fiil zina yaptım, yaptım diyor. zinanın ne demek olduğunu biliyor musun? Aklın başında mı? Evet ya Resulallah çok iyi biliyorum. Ben zina yaptım, beni temizle diye ısrar edince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i emrediyor. Götürün diyor. Tabi evli olduğu için recmedin diyor. Şeriata göre evli olanın zina yapmasının karşılığında ne yapılır? Ona recmedilir. Bekar ise yüz sopa vurulur. Düşünün recmedileceğini bile bile gidip itiraf ediyor. ve temizlenmesi için Hazreti Rasulullah'un yanında, sülalesinin yanında tövbesini gösteriyor ve pişmanlığını dile getirip yani cezasını çekmek istiyor. Böyle bir iman vardı onlarda. Başka bir örnek Lubab ibn Abdil Munzir kendisi ee, Hani Yahudilerle ilgili olarak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Resulullah Efendimiz ve sahabe-i kirama ihanet eden Beni Qurayza Yahudileri Hani Hendek Savaşı'nda arkadan vurmak isteyen Yahudiler hakkında Aslında hüküm beyan ediyor Ve onların kesilmesi gerektiğini Şey yapıyor e, Onların idam edilmesi gerekt Kesilmesi gerektiğini beyan ediyor. Ama bunu gizli tutuyor. Yahudilerin duymaması gerektiğini şey yapıyor. Hz. Resulullah göre hükümleri buydu. Fakat onlar hani hakem istemişlerdi. Bir ara ona işte danışınca, bu sahabeye danışınca, işte sence yani biz Muhammed'in hükmünü kabul edersek ne yapar diye ona danışınca aleyhissalatü o da eliyle boğazına işaret ediyor. Yani sizin hükmünüz diyor kesilmedir diyor onun yanında. Tabi bu rivayet bu nokta bu şey Hz. Resulullah'a haber gidiyor ve Allah-u Teala ayet indiriyor yani kafirlere karşı onun e, maması gerektiği onlara karşı böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğine dair ve bu sahabe çok pişman oluyor bu yaptığı hatadan dolayı. Ben böyle bir hataya nasıl düştüm? Aslında Resulullah Efendimiz'in sır tuttuğu bir şeyi ben nasıl olur da onlara yani beyan ettim? Eliyle işaret etmesi, boğazına falan. Çok pişman oluyor ve gidiyor kendisini şeye bağlıyor. Mescidin direğine bağlıyor. Vallahi diyor hakkımda diyor tövbe mi kabul eden ayet inmediği müddetçe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beni affetmediği müddetçe diyor ben kendimi buradan çözmeyeceğim diyor. Ve daha sonra allah Teala onun tövbesini kabul ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip onu elleriyle çözüyor. Böyle bir hataya nasıl düştüm diyor. Böyle bir günaha nasıl işledim diyor. Hemen akabinde bakıyoruz ki tövbe etmiş, tövbeye dönmüş. Bununla ilgili olarak yine başka bir örnek. Cihada gitmeyen üç sahabe, hani Tebük Seferi'ne çıkmayan üç sahabe vardı. Bunlar münafıklar gibi gelip yalan uydurmadılar. Hazreti Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Tebük Savaşından döndükten sonra bu üç kişiyi çağırıyor, soruyor onlara niye çıkmadınız? Onlardan kiab bin Malik konuşur ya Rasulullah diyor, vallahi diyor konuşacak olsam ben seni inandırabilirim, ben konuşma yeteneğim vardır, hüccetleri kâme etme konusunda diyor benim sanatım vardır. Ama diyor gerçekten benim bir bahanem yoktu diyor. Hiçbir e, engelim yoktu diyor. Tamamıyla diyor nefsime uydum diyor. Ben cihada katılmadım diyor. Ve ben pişman oldum diyor. Tövbe ettim diyor. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu üç sahabe hakkında ne yapıyor? Kimse onlarla konuşmaması, muamele etmemesi hakkında emir veriyor. Ve Allah'ın Allah haklarında emir ve bir beyan indirene kadar bunlarla muamele kesilmesi gerektiği hakkında emredince böyle bir emir çıkınca bu üç sahabe ne olmuş ne olmuştur? Terk edilmişler ve bu 50 gün sürmüştür. bunlar 50 gün süre zarfında çok çile çekmişler. Ağlamışlar, üzülmüşler, tövbe etmişler, istiğfarda bulunmuşlar ve bir an önce ya Rabbi işte tövbelerimizi kabul et diye bol bol dua etmişler. Bunu dört gözle beklemişler. Ve ne olmuş? Sonunda 50 gün sonra tövbeleri kabul edilmiştir, affedilmişlerdir. Bunların bakıyorsunuz, bakıyorsunuz yani bir hata işledikleri zaman gelip o hatayı örtbas etmeleri, üstünü kapatmaları, şeytan gibi bir bahane bulup, işte ben niye secde edecekmişim ki, ben ondan daha hayırlıyım gibi bir, bir şeye girmeyip, tamamine itiraf etmeleri, tövbe etmeleri, pişman olmaları Onun, onların çok önemli sıfatlarındandır. Her bir mümin de böyle bir sıfatla muttasıf olması gerekiyor. Hepimiz beşeriz. Kullu beni Adem'e hattâ. Peygamber Efendimiz'in sırasının beyan ettiği gibi Adem onun her birisi hatalıdır. O hayrul hattâ'înettevâbûn demiş. Hatalıların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Yani hata yapan değil, günah işleyen değil. Hataların en hayırlısı ise tövbe edenlerdir. Başka bir hadiste diyor, sizler hata yapmayıp tövbe etmeyecek olsanız allah Teala sizi giderir, yerinize hata yapan ve tövbe eden kavimler getirecektir. Yani böyle bir şey sudur edebilir müminlerden, hata yapabilirler, günah işleyebilirler, harama girebilirler. Fakat müminin çok önemli bir sıfatı da ne yapması? O günahında ısrar etmemesi, Allah'a dönüş yapması, tövbe etmesi gerekiyor. Rabbim bizi de bu sıfatlarla muttasıf olan, günah işlememeye çalışan ve günah işlediği zaman da hemen Allah'a rücu eden, tövbe eden, Allah korkusuyla gözyaşı döken, Allah'a ısrarla böyle dua eden, Ya Rabbi beni affedeceksin, hasem ediyorum, yemin ediyorum, yani artık beni affet diye ve bunun için affedilmesi için de salih ameller işleyen mümin kullarından eylesin, سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين.